7. Ayet Kerime ve Karayet Suresi'nde başlamışız dersimize, tefsir dersimize devam edeceğiz. O kafir olanlardan bahsediyor. Allah Teala göz, göz verdi. Bunca ayetleri gözünün önüne serdi. Ama sen bu ayetleri görmezlikten gelirsen, efendim, bu ağaçları, dağları, taşları, denizleri, ırmakları, efendim, o gökteki yıldızları güneşi ayı bu kadar tefekkür etmezsen düşünmezsen perdeli olursun hakikatleri anlamaz olursun ve böylece Allahu Teala tarafından damgalanırsın şimdi burada gelelim hoca efendi ne var eğer Allah adamı damgaladıysa adam ne yapsın Allah adamın kalbini bürlediyse kulağını sağır ettiyse gözünü kör ettiyse Adamın ne suçu var? Diyemezsin. Çünkü Allah Teala hakikatte ona akıl verdi, kalp verdi, düşünecek Allah Teala hazretleri beyan ediyor. ve absaara müfide. Biz ona kulaklar verdik, gözler verdik, gönüller verdik. Gerçekleri görsünler, duysunlar, düşünsünler. Fema egnet anum. Semun bir şey. İdka'nı yacihdu ne bi Allah'ın adlarını bile bile inkar ederek, inadına inkar ederek, gerçeği anladığı halde. İnkarda ısrar ederek bize karşı çıktıklarında ne gözlerine kulakları ne gönülleri bir şey yaramadı. Çünkü kaşerlenmiş, damgalanmış, şartlanmış, inanmamak üzere dinliyor, inanmamak için direniyor, İnanası geliyor kendini zor tutuyor, inanmamak için. Onun için bir kere adamın birini benim sohbetime getirmişler. Sonra getiren adam bana anlatıyor. Ya diyor çok inkarcıydı. Getirdim diyor. Dinledi, dinledi, dinledi. Birkaç saatte o zamanlar daha böyle tabi sa sağlıklı zamanlarım, konuştuğum zamanlar kalabalık cemaatlere hitap ettiğim dönemler. Çıkınca ne oldu, ne nasıl buldun diye sordum kendisine. Diyor, dedi ki yahu adamda bir çene var öyle bir konuşuyor ki inanmamak için kendimi zor tuttum diyor. E şimdi sen kardeşim niye inanmamak için kendini zorluyorsun ki? Serbest bırak kendini şöyle bir. Bir rahat bırak bakalım. Bir gevşe. E ee, Konuşuyorum ben. Sen dinle. Dinle, dinle, dinle, dinle. Allah akıl verdi, göz verdi, kulak verdi be kardeşim. Bir muhakeme yap. Bir muhasebe yap. Doğru mu, yanlış mı? Allah sana ilham edecek. Allah sana anlatacak. Celle celle celaluhu hidayet yaratacak. Bende bir şey yok. Ben kendime bir şey yaratamıyorum. Sana nereden yaratacağım? Ama sen diyorsun ki İnanmamak için kendimi zor tuttum. Şimdi Allah sana ne yapsın? İstese zorla inandırır ama o zaman imtihan olmaz bu. Allah'ın içine gelmez. Mevla herkese serbest bırakmış. Hür iradesiyle aklını, fikrini kullansın, doğru yeri seçsin. E sen diyorsun ki efendim çok ikna edici buldum, tesirli buldum ama inanmamak için direndim. Ya o zaman işte Allah da senin kalbindeki mühürden bahsediyor. Şimdi Allah Teala Hazretleri bazı kullarının kalplerini damgaladığından Kur'an'da çok bahsediyor. Ama ehli sünnet uleması buraya izah getiriyor. Allah Teala ki ilmi ezeli sahibidir. Yani ne kadar geri gitsek Allah'ın yok olduğu bir zamana ulaşamayız. Her daim Allah var idi. Zaman mefhumu yokken, mekan mefhumu yokken Allah vardı. Şu anda da zaman ve mekan kaydından Allah münezzehtir. Dolayısıyla Allah'ın bilgisi ezelidir. Geçen derste bunun üzerine durdum. Ezeli ilmiyle Evveli olmayan sonsuz bilgisiyle kimin kafirliği seçeceğini, kimin sonra döneceğini, bazı nasihattan etkileneceğini, kimin etkilenmeyeceğini, etkilenmemek için mücadele vereceğini ve kafirlikte ısrar edeceğini ve kafir olarak gebereceğini Allah biliyor. Onun için kimi mühürlediyse bile bile mühürlüyor. Estaizüle ferayite men itteheze ilâhu ve bollevullâhu alâ ilm ve ve ala Gördün mü Habibim o kimseyi ki? Nefsinin arzularını ilahı edinmiş. Canı ne isterse onu yapıyor. Allah bir şey tanımıyor. Hiç sınırlanmıyor. Durma bilmiyor. Hudut tanımıyor. Allah'ın çizgisini, sınırını tanımıyor. Onun ilahı nefsinin arzusu olmuş. Allah da onu bile bile saptırmış. Neyi biliyor Allah? Adamın sapıklığı seçeceğini ve o yolda devam edeceğini biliyor. Direneceğini biliyor. O zaman da ne yapıyor? Vakatü me'alâse kalbi. Kulağına, kalbine mühür basıyor ve cehal ala basar ve gözün üzerine de büyük bir perde koyuyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra adam yanlış yoldaki insanları taklit etmesi neticesinde doğru düşünceden yüz çevirmesi sebebiyle Hidayet arayışında olmaması nedeniyle kafirliği ve günahları güzel görmeye başlıyor. İmanı ve ibadetleri çirkin görmeye başlıyor. O halde ne kadar vaaz dinlese hiç etkilenmiyor, tesirlenmiyor, hakkı kabul etmeyecek bir duruma dönüşüyor. O zaman da Allah Teala Hazretleri bu kişiye hidayet yaratmıyor. Çünkü adam kendisindeki iradeyi, kudreti, arzuyu, gücü ortaya koymuyor. Karşı tarafta da allah Teala ben sana verdiğimi istiyorum, senin elinde olmayanı ben yaratacağım buyuruyor. Ama sana verdiğim bir arzu, bir istek, bir güç, bir gayret var. Sen bunu ne yönde kullanırsan ben imtihan olsun onu yaratacağım. Hidat isteyene hidat yaratacağım. Sapıklık isteyene de zorla hidat yaratırsam, e şimdi istese dünyada bir gavur bırakmaz Allah. Dağları kaldırsa kafasına getirse inanıyor musunuz diye nida gelse hepsi inandım der. Secde yapıyor musunuz yapmıyor musunuz hepsi yapıyorum der. İsrailoğullarının başına tur dağını kaldırma örneğini göreceğiz. Bakara suresinin derslerinde geçecek. Ondan sonra inanmayanın namaz kılmayanın dişini ağrıtabilir. Namaz vakti girdiğinde diş ağrısı otomatik başlayabilir. Kıldığı anda geçebilir. O zaman mecbur hemen kılar hem de ilk vaktinde hemen kılar. Ama çok inatçıysa ne yapayım ben bari bütün dişleri çektireyim de kurtulayım derse diyelim. Başını ağrıtır. Kafayı mı çektireceğim? Bu sefer başını ağrıtır. Migren yapar duvara vurdurur. Ne yapacaksın? secdiye kafayı koymadın mı ağrır. Bu sefer hiç kaldıramazsın. En iyisi sen beş vakit namazını kıl da birkaç dakikayla kurtar. Ama bunları yapmıyor. Bunları yaparsa bu bir zorlama olur. Bu bir cebir olur. İnsanın kendi arzusunu Hür iradesini temsil etmez. Zorunlu bir iman olur. Zorunlu bir namaz olur. Bundan sevap hak etmez. Bundan cennet hak etmez. Allah Teala onun için herkese istediği yolu seçme özgürlüğü tanımıştır. Ama yarın ahirette cennete ve cehenneme gönderirken herkes istediği yere yerleşsin özgürlüğü tanımaz. Çünkü o zaman herkes cenneti seçer. Ama herkes cenneti kazanmadı ki. Bu bir imtihandır buna aldanmayacaksın sen. İmanda ve salih amellerde bir nevi külfet zorluk görsen de hele bu zamanda daha da zorlaştı, bağlaştı bu iş. Sen sonunu görerek, akıbetini düşünerek sonsuz karı tercih edeceksin. Ama tabii ki imanın, Kur'an'ın, namazın, abdestin dünyada da çok faydalarını göreceksin. Sağlık yönünden, moral yönünden, oruçta sağlık yönünden, zekatta, efendim şunda bunda, e, sosyal ve toplumsal açıdan büyük faydalar göreceksin. Ayrı deva. Ama esas ahirette sonsuz nimetlere ereceksin. Bu hesabını doğru yap. Ama benim ilahım nefsimin arzusudur. Canım ne isterse ben onu yaparım dersen Allah da senin böyle yapacağını bilirse seni saptırır. O zaman Allah mesul olmaz. Sorumlu olan sen olursun. Femen yediğinin badilla. Şimdi Allah'ın mühürlediği adamı Allah'tan sonra kim hidayete erdirebilir? En büyük peygamber gelse en yakın akrabasına bile iman ettiremez işte. Fela hatırlamıyor musunuz? misiniz inceden inceye? Allah niçin adamı saptırıyor? Allah mühür vurduğunu bahsediyor ama başka ayetlerde bunun sebebini açıklıyor. Ne Esseid billah bel tabe Allahu bir kufrihim, fela illa qalila. Allah diyor onların kalplerine mühür bastı. Özellikle Yahudilerin İsrailoğlarını beyan ettiği ayet-i kerimelerde onlar artık inanamazlar. Ama neden mühür bastığının sebebini açıklarken kafirlikleri sebebiyle diyor. Adam Musa Aleyhisselam'ın kendi peygamberini inkar ediyor. Tevrat'ı tarif etmiş, değiştirmiş, inkar ediyor. Kendi peygamberlerine iftira ediyor. Lut Aleyhisselam gibi peygamberi öyle kötü iftiralarla suçluyor. Kızlarınla fuhuş yapmakla suçluyor. Tevrat kitabında bunu yazıyor yahu. Lut Aleyhisselam'ın kendi kızlarıyla fuhuş yaptığına dair şu andaki Tevratlarına bunu bile sokmuşlar. Peygamberlerine iftira ediyor. E Allah ne yapacak şimdi? Allah Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. Bunları kölelikten, esaretten kurtardı. Firavun'un elinden kurtardı. Denizi aşırdı bunlara. Denizi kupkuru yol etti. Bunlara ne güzel imkanlar tanıdı Allah. Bu kadar peygamber gönderdi ya. Şimdi de dünyanın başına bela olmuşlar. Bu kadar dünya milletleri bunların yüzünden çekiyor. Sömürülüyor. Hristiyanları da bir milyar, bir buçuk milyar Hristiyanı da peşlerine efendim, düşürmüşler. Onların da ipini ele almışlar. Onlar da gözünü açamıyor. Yok Orta Doğu projesi, yok şu projesi, yok bu projesi diye kırıp geçiriyorlar. Kuzey Irak projesi nedir? Irak'ın bölünmesi, üçe bölünmesi projesi nedir? Suriye'nin işgal projesi nedir? Türkiye'de bile gözleri var. Allah vatanımızı bölünmekten muhafaza eylesin. hiç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Türkiye'nin Urfa'sına kadar efendim gözleri var. Böyle gizli gizli şirketlerle, şeylerle, ee, kendileri açıktan görünmeden Kapı kaptılar, orayı alıyorlar, burayı satıyorlar, neler ediyorlar. Şimdi de çıkarıyorlar efendim bunlara mülk edinme hakkı, ondan sonra satın alıcıklar memleketi parayla. Filistin'de Araplara yaptıkları gibi, ondan sonra şimdi kendi vatanlarında adamlar ne hale geldiler muhacir oldular. Denizde yüzeni bombalıyor, evde yatanı bombalıyor, çocuk demiyor, çoluk demiyor. Han Yunus'ta 30 kişiyi şehit ettiler, mübarek insanları, çoluk çocukları, zavallı sabileri sübyanları. Kimseden korkmuyor, Allah'tan korkmuyor, kuldan utanmıyor, bir şey yok. Ne olacak? Sen böyle kafirlik yaparsan Allah da kalbini tamkalar. Ondan sonra hidayet nasip olmaz. Önceden im iman ediyorlar, inanıyorlar, sonradan inkara başlıyorlar. Bunların da ataları iyiydi. Musa İslam zamanında ne iyi ataları vardı. Peygamberler bunlardan geldi. Onların ne güzel ümmetleri vardı ama hep böyle mızıkçılık ettiler. Zeylke mennü mâmenü zümme keferu Bak münafıklardan bahsediyor. Evvela inandılar. Sonra inkara saptılar. İşlerine gelmiyor. Namaz zoruna geliyor. E zekat haraç mı istiyorsun benden her sene kırkta bir ben işte efendim kazanıp kazanıp ona buna fakire mi yedireceğim falan. Bu sefer inkara başlıyor. Ala Madem baştan inandın doğruluğunu anladın da sonra inkarı seçti. Böylece kalplerine... Mühür basıldı Allah buyuruyor. Rabbimiz Tebârakı Teâlâ mühürleme işini kendi yapıyor. Çünkü Allah'tan başka yaratan yok. Allah'tan başka yaratan olmadığından bu adamın kalbine mühür vuran Allah'tır. Ama bunu bir sebeple yapıyor. İnadına kafirliği seçene Allah Teâlâ bu damgayı yakıştırıyor, yapıştırıyor. Ama mesul olan ancak sebep olanlardır. Bu işin izahı budur. İrade-i cüziye, kudreti cüziye insana verilen bir istek var, bir arzu var, bir güç var. Tamam bu bir şey yaratmaya eee laik değil, yaratmaya malik değil ama sebep olma gücü var. Allah Teala da yaratmasını neye bağlamış? Kulunun arzu ve gücü noktasına bağlamış. Şimdi namaz kılmak isteyip de abdesti kalkıp buna güç kullananı Allah onu yaratıyor. Şimdi zina etmek isteyip de o noktada telefonlaşan, anlaşan, görüşen, gidişen ona da onu yaratıyor. Allah Teala herkese istediğini yaratmasa imtihan olmaz. Ama burada sebep olan kuldur. Çünkü Allah ona serbest bir, özgür bir irade vermiş, arzu vermiş. Ölçmüş, biçmiş, hesap etmiş, kitap etmiş. Kimisi acil ve peşin beş paralık lezzeti keyfi tercih etmiş, Kimisi de sonsuz ahiret saadetini tercih etmiş. Kimisi gününü yaşamaya kalkmış. Kimisi ebedi hayatı hedeflemiş. İşte herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Allah Teala da seyrediyor. Tabi ezelden bunun böyle olacağını, kimin nasıl olacağını biliyor muydu? E biliyordu tabi. Bilmese cahil olur. Cahilden ilah olmaz. Haşa ve gelle Allah cahil olur mu? O zaman benden ne farkı olur? Ben de ne olduktan sonra biliyorum. O da ne olduktan sonra, olanı olduktan sonra bilse olacağı o zaman... E, Bizden ne farkı kalır canım? Bizim bilgimizle onun bilgisinin ne farkı kalır? Onun bilgisi sınırsız, sonsuz, eceli ebedi. Bizim bilgilerimiz işte onun öğrettiği kadar. La yuheetunu bi şey min ilmi illa bima Onun dilediği kadar. Onun dilemediği bir şey kavrayamazlar. Onun için Rabbimiz Teala Esta'iz billahi mimmen yestemi'u ileyk. Habibim sana kulak veren münafıklar var. Adam inandım diye gösteriyor kendisi. Geliyorum. E, önümüzdeki dersi takip ederseniz münafıkların kötü vasıfları akıdı. Aman ya Rabbi neler duyacaksınız. Ne ayetler okunacak, ne hadisler okunacak. Dehşet. Adam gelip dinliyor. Vahzat geliyor. Derse geliyor, dinliyor. Ama Allah diyor. Ala yefkahu. O dinlediklerini anlamasınlar diye kalplerine perde koydu. Ve vakra. Kulaklar içerisine büyük bir ağırlık ve sağırlık yerleştirdi. Artık hangi ayeti mucizeyi de görseler inanmazlar diyor. Ebu Cehil az mı mucize gördü? Ayın yarıldığını bile gördü. Ama neden? Çünkü inanmamakta direniyor. Ne görürsem göreyim inanmayacağım diye kendisini şartlıyor. Adamın sözüne baksana dirilsem de diyor. Kıyameti görsem de sana inanmayacağım diyor. Senin yanına gelip seninle çekişiyorlar. <gülüyor> böyle bir Kur'an misli olmayan bir Kur'an eşsiz bir kitabı dinliyorlar da kendileri de Arap oldukları halde belir kimseler oldukları halde mislini meydana getirmekten beşerin aciz olduğuna en iyi vakıf oldukları halde yine de diyorlar senin bu okuduğun evvelkilerin uydurmalarından masallarından palavralarından başka bir şey değil diye Resulullah ile çekişiyorlar e, tabi ki Allah Teala Vülâkellezine i̇şte Allah ve bunların kalplerine, kulaklarına, gözlerine bastı damgayı Vülâkumul İşte ancak onlar gâfillerdir. Aslında haberi var, her şeyine haberi var. Ama Cenne ala fi İsra suresinde. Kalplerine büyük perdeler koydum. Kulaklarına ağırlık, sağırlık koydum. Neden? Onu tercih ettiler. O yolu seçtiler. ...dinlesek de inanmayacağız diye şartladılar kendilerini. Gerçeklere kulak tıkadılar. Artık sen Kur'an'da Allah'ı tek olarak andığın zaman... ...niye bizim putlarımızı anmıyorsun? Lattan bahsetmiyorsun, uzdeden bahsetmiyorsun. Bunların Allah katına değerleri var, şefaatleri var diyerekten... ...arka dönüp kaçıyorlar. Nefretle, kin dolu olarak Allah'ın adı anıldığı zaman... Ürperiyorlar, titriyorlar sinirlerinden. Ya onun için. Hemen <gülüyor> azlemimin Rabbisinin ayetleriyle kendisine öğüt verilen vaaz edilen, sonra o ayetlerden yüz çeviren, elinin işlediği amellerini, kötü işlerini unutan, onları kötü bilmeyen. Kişiden daha zalim kim olabilir? Sana vaz ediliyor, sana ayet okunuyor. Sen ne yapıyorsun? Yüz çevirip gidiyorsun. Dinlemiyorsun, kapatıyorsun. Hinnal ce'nallahi ala kulubi mekinneten yefkehu ve ziyadani wakra. Sana ki ayetlerle vaz edildi de sen inanmama tarafını seçtin. Ben de senin kalbine büyük bir perde, kalbini perde içine aldım anlamaman için. Ben senin anlamanı İstemiyorum Gerçekleri anlamanı engelliyorum Allah buyuruyor. Neden? Çünkü sen gerçekçi değilsin Haktan hidayetten yana değilsin Sen Allah'ıma beni yaradan kimdir Ben nereden geldim, nereye gidiyorum Hesabını yapan biri değilsin Sen gafilsin, habersizsin Bana ne ne lazımcısın sen Allah Ben sana zorla mı Dinleteceğim Allah buyuruyor O zaman imtihan olmaz İşte herkese Eşit allah Teala bu vaazları yapıyor. Dinleyen var, dinlemeyen var. Herkes kendine baksın. وَاِنْتَدُعُوا مِلَ الْهُدَىٰ Sen onları doğru yola çağırsan da سَلَنْ iden اِذَنْ اَبَدَىٰ Artık sonsuza kadar hidayet bulamazlar. Nuh Aleyhisselam'ın kalbi 950 sene vaaz dinledi de hidayet bulamadı perdeli kılıflı adamlar. 950 sene adam küçücük çocuğunu alıyor, getiriyor. Nuh Aleyhisselam'ı gösteriyor. Oğlum bak diyor, bu delidir, yalancıdır, sahtekardır, sakın bana inanma diyor. Babam da bana böyle vasiyet etmişti diyor. O geberiyor, oğlu kalıyor, oğlu büyüyor. Ondan sonra, 950 senede kaç nesil geçiyor? Nuh Selam en uzun ömürlü peygamber, hatta en uzun ömürlü insan diyebiliriz. Böyle bir insanın e, inanan ümmeti, bir rivayet 8 kişi, bir rivayet 80'i buluyor. Bütün dünyaya gönderilmiş, o zaman e, tabii yine yüz binlerce insan, Yaşıyor. Adem Aleyhisselam yüz bin çocuğunu gördü. Görmeden ölmedi. Yüz bin. Düşünsene o arada kaç yüz sene var. Milyonlara ulaşmıştır nesil nüfus. Ama adam şartlanmış. Nuh Aleyhisselam Allah'a şikayetinde ve inni kullemâ daavtuhum ittegfirelehum cealû ve sabi'um fiyâ zânihîm ve stekşevziyâ bevûmâ sarru ve stekverustikbâra. Ya Rabbi diyor ben bunları ne zaman davet ediyorum. La ilahe illallah deyin. Allah'tan başka ilah yok deyin. Bizi yaradan, yaşatan Allah deyin. Ben sizden bana kul olun demiyorum. Bana tapın demiyorum. Odunumu taşıyın demiyorum. Tarlamı efendim ekim için demiyorum ya. Ben size diyorum Allah deyin. Felah bulacaksınız. Ne zorumuz var ya. Biz bizim ne derdimiz var kardeşim? Siz kimseden ne beklentimiz var ya? Peygamberler bir şey istemediler. Ücret istemediler. Para istemediler. Ben geliyorum buraya konuşuyorum. Ne para istiyorum kimseden? Millete bu kadar 30 sene konferanslar vermişim, sohbetler vermişim. 30 sene, 30 binden fazladır. Kimden para istemişim, kimden buluş demişim? Allah için diyoruz ki inanın, namaz kılın, oruç tutun. Bizim cebimize bir şey girmesi mevzu bahis değil. Herkes cennete girelim kardeşim ya. Biz kimin kötülüğünü istiyoruz ya? Şurada topallayan kedi görsem ben uykum kaçar be üzülüyoruz hayvana da acıyoruz insana da acıyoruz bizde merhamet var ama ve lakin sen inadına dinlemiyorsun dinlesen de inanmıyorsun e bu olur mu ya bak ne diyor ben ne zaman davet ettim ya Rabbi ben niye davet ettim sen onları affet etsin diye yoksa ben kendi işime çağırmadım ama parmaklarını kulaklarının içine tıkadılar kendilerini diyor elbise görmesinler beni diye nefretlerinden diyor elbisesini gözünün önüne çıkıyor. Böyle ısrar ettiler, böyle büyüklendiler, kibirlendiler, kendilerini bir şey zannettiler. Bizim Allah ihtiyacımız yok Peygamber'e ihtiyacımız yok hoca ya vaazanası ihtiyacımız yok bizi iyi biliyoruz hoca o lafları sen kendine anlat. Ne olacak? Ne olduğu belli. Min maqbuli adi mukriqu fudhuluna ra. Felemyi bulamadan Allah'tan başka ansara. İşte o hatalarından sebep tufana gark edildiler. Peşinden hemen nar cehime idhal edildiler. Allah bir yandan boğuyor bir yandan yakıyor be. Allah'tan başka da yardımcılar bulamadılar. Kimse bulamayacak. Kıyamete kadar arasa kimse Allah'tan başka kendine yardımcı bulamaz. Dünyada da kabirde de baş dedi. Her yerde yardımcımız Allah olsun. Celle celalü. Ondan başka yardımcı bulacağını sananlar eli cebi boş kalacak, yardımsız kalacak. Onun için Habibim diyor, sen hidayete çağırsan da artık ebedi yeni hidayet bulamazlar. Çünkü dertleri hidayet bulmak değil. Gayeleri o değil. Ben dinleyecek de hocanın ne yanlışını bulacağım acaba? Onun için dinliyor. Ya sen inanmak için dinlesene de Allah hidayet yaratsın. Sen benim ne yanlışımı arıyorsun? Allah'ın izniyle konuştuğumda bir yalan yanlış bulamazsın. Çünkü ayetten, hadisten dışarı çıkmam, kafadan konuşmam. Bugüne kadar da konuşmadım. Allah bundan sonra da konuşturmasın. E sen dinle mübarek insan, hidayet bul, hidayet iste. Hidayet istersen Allah yaratacak. Ama istemiyorsun bak. Allah'ın ayetleriyle vaaz ediliyor diyor, o yüz çeviriyor. Kendi yaptıklarını unutuyor, milletin kusurlarını arıyor. Ondan sonra ben de perdeliyorum, dam kalıyorum... Daha doğruyu anlayamıyor. Artık istediğin kadar idade çağır. Adam idade bulamaz. Meminum <gülüyor> meyyessemü Habim geliyorlar. Sana kulak veriyorlar. Sohbetinde bulunuyorlar. Vaazını dinliyorlar. Hatta ilâkara cümün indik. Ama eğlenerek. Kaş göz icareti ederek. Orada dostlar alışverişte görsün falanca cemaat içinde görsün diye münafıklığından işini yürütmek için geliyorlar. Allah için dinlemiyorlar. Nasıl öleceğim? Nasıl dirileceğim? Ahireti nasıl kazanacağım? Allah bana ne indirdi, ne gönderdi? Bunu anlamak için dinlemiyorlar. Bir alay konusu bulayım da. E, neresinden tutayım da lafı ey, ey, evireyim, çevireyim de efendim aleyhine çevireyim. Dertleri idiat değil. Ondan sonra senin yandan çıkıyorlar. Kalulillezine utul ilme, madha qala anifa. Alay etmek için ilim sahibi olan, Allah için gelen, Allah için dinleyen Ebu Bekir Sıddıklar, Hazreti Ömerler, Hazreti Osmanlar gibi ...o mübarek zatlara, Hazreti Ali Efendimiz gibi... ...o yüce halifelere... ...ya diyorlar... ...peygamber biraz evvel ne dedi ya... ...ben pek anlayamadım... ...anlayamazsın tabi... Allah ve ala kulübihim... <gülüyor> ...vettebe'u ehva'ev... ...kendi nefislerinin kötü arzularına... ...uyanlar... ...işte onlar... ...bu şekilde gelip dinliyorlar... alay için, dalga için, inkar için, istiza için... Allah da onların kalplerini mühürledi Allah buyuruyor. E şimdi allah Teala bu kadar imkanlar veriyor. Gözler, kulaklar, eller, ayaklar bak şu beyin, şu akıl şu anlayış bu ne büyük nimet. Delileri görmüyor musunuz? Tımarhanetekle halinden haberdar değil misiniz? Bir şey anlamıyor. Kar zarar seçemiyor. Efendim ne ayetten ne hadisten anlayacak bir e, kabiliyeti yok. Ama yarın bir gün Allah sana bu kadar akıl, fikir, göz, kulak, imkan, zeka verdiği halde sen bunları yerinde kullanamasan, baltayı taşa vurursan, ağzını körletirsen, bu nimetlere nankörlük edersen, bu nimetleri inkarla değiştirirsen, işte o zaman o deliler toprak olduğu zaman o şimdi aa diye o efendim hiç beğenmediğin, Allah uzak etsin, aman ben böyle olmayayım, çocuğum özürlü olmasın, kimse deli olmasın diye uzak durduğun insanlar, yarın ahirette tabii, İmanla mükellef olmadıklarından e, Ne cennet ne cehennem Haklarında mevzu bahis olmadığından Toprak olacaklar Hayvanlar gibi da Toprak oldukları zaman Ah keşke ben de dünyada böyle Akılsız fikirsiz Beyinsiz gözsüz kulaksız Kütük gibi olsaydım da şimdi bari toprak olurdum Dersin Neden? E çünkü toprak olmak Cehenneme girmekten çok iyidir Toprak olmak yok olmaktır Hiçbir acı duymamaktır ama cehenneme girdiğin zaman da... ...kaçış kurtuluş yok, ölmek yok, çıkmak yok. He Bak Allah sana akıl verdi, beyin verdi. Sen niye bu aklı fikri Kur'an'ın tefsirine... ...Allah'ın buyruklarının... ...hakikatlerini anlamaya sarf etmiyorsun? Ve minümme yestirmi'ûn eyleyk. Habibim... ...senin sohbetine gelen... ...senin vaazını dinleyenler var. Ama... ...kalp kulakları sağır. Efendim tetüs mühussummeh. Bu sağırlara sen mi işittireceksin? Kafalarının kulağı duyuyor, kalbinin kulağı duymuyor. Ve lev ke Hele akılları da yoksa, Hakk'ı anlamaya akıl fikir sarf etmiyorlarsa, sen bunlara nasıl işittireceksin? En büyük peygamberim sensin ama sen bile öyle adamlar var ki onlara işittiremezsin. Ve min men yanfuru işlerinden sana bakanlar da var. Senin peygamberliğinin delillerini, mucizelerini görenler de var. Şu İslam'ın hak olduğu, şu Kur'an'ın hak olduğu, şu bizim anlattıklarımızın gerçek olduğuna dair bunca delilleri gözlerine görenler var. Ama efe'n tehdil tehdit'il umye ve levkânû Ya fakat körleri sen bir doğru yolu göstereceksin? Hele bir de kalp gözleriyle de görmez olurlarsa, kafa gözleri ne kadar görse de onları hidayete sen mi ileteceksin? Habibim kendini üzme. Onlar niye inanmıyorlar diye esefinden, tesefinden az kalsın kendine kıyacaksın, canına kıyacaksın diyor Allah. Habibini sallallahu aleyhi ve sellem teselli ediyor Allah celle celaluhu. Ya, "Fel'aleka ba'u'n nefsuke ala a'sarihim illem yu'minu hadis." Habibim, şu sözlere, şu Kur'an gibi bir hakikate, şu en büyük gerçeğe Nasıl inanmıyorlar, nasıl inanmazlar diye o kadar üzülüyorsun ki herhalde canına kıyacaksın. İntihar edeceksin manasında değil, üzüntünden, uykusuzluktan, açlıktan, susuzluktan onları inandırayım çabasından dolayı kendi ölümüne sebep olacaksın. Üzülme diyor bu kafirlerin, canı cehenneme bunların için bu kadar üzülmeye değmez Allah buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de çok bu hususta ayetler var. Resulullah tesellimatinde bu Ebu Cehil gibi en akıllı adam Ebu'l-Hikem Ebu hakem neyse Ebu'l-Hikem hikmetlerin babası diye adlandırılan adam efendim o Mekke kafirlerindeki zeka onlardaki akıl onlardaki anlayış onlardaki edebiyat onlardaki kıyas mantık aman ya Rabbi onlar öyle cahil cühele bir adam değildiler ama bu hakikatleri körü körüne efendim inkar ettiklerinden bile bile inkar ettiklerinden inadına inkar ettiklerinden dolayı Allah onlara işte körler diyor, sağırlar diyor, akılsızlar diyor, fehimsizler diyor, anlaysızlar diyor ve böylece onlara hidayet yaratmadığını, çünkü onların hidayeti arzulamadıklarını beyan ediyor. Bir ayeti kerime ki görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet-i ile çok yakından münasebet taşıyor. Ve böylece biz de sizlere bu hakikatleri beyan ediyoruz ve Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah Teala kalp kulaklarımızı açtırsın, kalp kulaklarımızı işittirsin, kalp gözlerimizi gördürsün. Allah Teala kalplerimizi perdelenmekten, kılıflanmaktan muhafaza eylesin. allah Teala verdiği nimetleri kendisine isyanda kullanmaktan muhafaza eleyip, gözü, kulağı, aklı, beyni, fikri bütün verdiklerini niçin yaratıldığımız, ve Rabbimize nasıl kulluk edeceğimiz ve ahirette ne gerektiği ve oraya ne tedarik görmemiz lazım olduğu hususunda kullanmayı bize müyesser eylesin. Muvaffak eylesin. Elimizden tutsun. Bizi bize bırakmasın. Bizi nefsimizin eline bırakmasın. Göz açıp kapayacak kadar da bırakmasın. Ondan az da bırakmasın. Çünkü biz nefsimizin eline kalırsak bizi helak eder. Bizi mahveder. Bu nefsin kötü arzuları bizi Allah'ın yolundan saptırır. Ya Hevadır bu. Hevestir bu. Boş kuruntulardır bu. Bir, bir günlük, bir anlık, bir, bir, bir saatlik zevklerdir, safalardır ama Allah muhabbet insanın başına çok uzun belalar, sonsuz felaketler açacak kararlardır. Onun için sizler doğru adrestesiniz, derslerimize devam edeceğiz. Böylece bu kulakları, bu kalpleri, akılları, beyinleri Allah'ımızın ayetlerini anlatmaya ve sizler tarafından anlaşılmaya sarf edeceğiz. Allah da bunu ezelden böylece biliyor ve biz de bu ezeli ilmi şu anda izhar edeceğiz. Bu doğrultuda hareket edeceğiz inşallah. Rabbimiz bizi körlerden sağırlardan yapmayacak inşallah ve bizlere hidayet buyuracak, bizlere kalplerimize hidayet yaratacak inşallah. Bu temennilerle, bu dileklerle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Ahirü davanan elhamdülillahi rabbil alamin. Sözüyle Rabbimize sonsuz hamdü senalar bu ilimden dolayı, bu anlayıştan dolayı, bu inançtan dolayı, bu konuşmalardan dolayı, sizlerin bu dinlemenizden dolayı sonsuz hamdü senalar büyük nimetler içerisinde olduğumuzun idrakiyle bu nimeti küfre çevirmiyoruz, bu nimeti hamde çeviriyoruz elhamdülillah. Allah da cümlemizin hamdimizi artırsın, şükrümüzü artırsın. Nimetimizi İslam hakkında, Kur'an hakkında şuurumuzu ve bilincimizi artırarak çoluğumuzu da çocuğumuzu da sevdiklerimizde bütün vatandaşlarımızı ve bütün İslam alemindeki kardeşlerimizi bu dualara katmasını niyaz ediyoruz. Tabii ki imansızları da unutmayalım duadan. Onların da yaşayanlarının duadan nasibi var. Ölenler hakkında duaya izin yoksa da şu anda yaşayan bütün kafirlere de Allah'tan hidayet diliyoruz. Allah Teala Yahudilerle bizim Şahsi bir düşmanlığımız yok Yahudidir diye Hristiyandır diye Adam bizim babamızı öldürmemiş bizim kimseyle Kısımlığımız yok kan davalığımız yok Ama Rabbimiz inkar ediyorlar peygamberimiz inkar ediyorlar Dinimize sövüyorlar hakaret ediyorlar Bizi de dinden döndürmek için büyük Faaliyetler gösteriyorlar onun için Onlara da dua ediyoruz Allah hidayet etsin Allah ıslah etsin Onların da aklını fikrini Allah imana Kuran'a çevirsin Herkes cennete girsin Bizim yerimiz eksik mi olacak? Millet girdi diye biz açıkta mı kalacağız diye endişeleniyoruz. Onun için davetçi olalım, hidayetçi olalım, duacı olalım inşallah. Allah Teala ve Teccad Hazretleri gecenizi mübarek etsin, ayınızı mübarek etsin ve ömrünüzü, ilminizi, dinlediklerinizin bereketlerini size de çoluk çocuğunuza da sıhhat ettirsin. Amin. Muhurretu ve Ya sin rabbil ve Hepimizden birer Fatih, Efendim asker polislerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları için, vatan müdafaasında, Efendim bizleri muhafaza uğrunda, canlarını seve seve veren, bütün şehitlerimizin ruhları için, El Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile